Açık Radyo Burası ve Soma Nöbeti. Ayın 13 programını dinliyorsunuz. Ben Seçil Çıkan, Teknik Masada. Şimdi Barış Demirel'le birlikteyiz. Açık Gazete de Ayda bir yayınlanan köşemize hoş geldiniz. Bugün bir kısa özetle başlayalım. Soma'da neler oluyor, neler bitiyor? 16. duruşma yapıldı. 69. celse tamamlandı. Geçtiğimiz 17 Ekim'de. Burada konuşmuştuk. Ee, en son Ağustos ayında yapmıştık Soma Nöbetini. Mahkeme heyetinin değiştiği ve e, mahkeme heyetinin değişikliğini aslında mahkeme olabilecek olası etkilerini tartışmıştık. Belki tekrar dinleyebilirsiniz o programları ama yeni gelişmelerden bahsetmek istiyoruz. Biz burada Avukat Can Atalay değerlendirecek. Öncesinde bir hatırlatalım bu geçen sürede neler olmuştu. Bir tahliye haberi geldi. Öncelikle 17 Ekim'de yapılan duruşmada mahkeme heyetinin değişmesiyle gelen ilk tahliye haberi bir taraftan şaşırtmadı ama aileleri büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yine de bu kadarını beklemiyorlardı gibi gözükmekte. Oturmaya mi yaptı bu karar sonrasında aile ama polis e, saldırısıyla karşılaştılar orada ve ardından Şırnak'ta bir kömür ocağında e, yaşanan Tırnak içinde kaza sonucunda yedi işçi hayatını kaybetti. E, kaçak olduğunu söyledi bakanlık. İlk aşamada Enerji Bakanlığı'nın yaptığı açıklama buydu. Fakat daha sonrasında ortaya çıktı ki e, kaçak değil. E, tam da resmi gazete tarafından izni verilmiş. Yani aslında TBMM'nin onayından geçmiş bir madendi. Bununla sınırlı değil iyi şeyler olacaktır diye ümit ediyoruz. Ama e, SOMA davası... Bu seyirde devam ederken neler olup bittiğini biz izlemeye devam edeceğimizi söyleyelim. Şimdi Can Atalay'la konuşalım ve ondan alalım son gelişmeleri. Evet Can hoş geldin yayınımıza. İyi günler. Teşekkürler. Tekrar sonma nöbeti devam ediyor. Şimdi Can da son duruşmadaki avukatlardan biriydi. Can Atalay şimdi telefon hattımızda ve başından beri davayı takip edenlerden bir tanesi. E, Aytaç Bağlı'nın mahkeme heyetinden ayrılması aslında mahkeme heyetinin ayrılmasının nelere mal olabileceğini konuşmuştuk ama e, belki de bu kadar hızlıca beklemiyordu kimse bir tahliye haberini. Yeni mahkeme başkanıyla birlikte sen neler söylersin? Ya şöyle söyleyeyim, e, tahliye edilen kişinin tahliye edilmiş olması benim de hiç mi ama karşı karşıya kaldığımız sorunun e, belki de en e, hafif e, kısmı budur. Hı hı. E, dinleyiciler e, bence durumun ağırlığını buradan anlasınlar. E, üç vardiya amiri tahliye edildi. E, üç vardiya amirinin tahliyesini aileler çok ciddi, ciddi gösterdiler. Hem bir gün sonra somada. Beş yolda, madenci önünde. Ve Dursun Salonu'nda çok sertlik gösterdiler. E, bu anladıkları kısmıydı. Anladıkları kısımda tepki gösterdi. Fakat çok daha ağır bir şey oldu bizce. O ağır şey şu. E, bu dosya e, aslında bitmek üzereyken, bitmek e, üzere e, dediğimiz anda e, Dursun Saloncu'nun 2016'nın sonunda eşit hakkında görüşüm hazır e, dediği e, bir anda işte çalışması bitti. Çok açık olarak söyleyeyim. Bayağı çiş molası verildi. Hmm. Ee, ve duruşma savcısı tekrar duruşma salonuna döndüğünde dedi ki benim es görüşümü yani kimin ne kadar ceza alacağı ilişkin diyeceklerimi biraz toparlamam lazım. Bana biraz süre verelim. Hmm. Ee, tek bu süre verildi ve ondan sonra ee, anlaşıldı ki Cumhuriyet, Cumhuriyet ee, Savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı ve duruşma savcısı es haklı görüşünü bildirmek istemiyor. Aslında Duruşma Savcısı'na kimse talimat veremez. E, Malik Cumhuriyet Başsavcısı da talimat veremez ama bunun sistematik bir şey olduğu, sadece e, o tarihteki Cumhuriyet Savcısı'yla ilgisi olmadığını yeni gelen e, dosya kapsamında e, yanlış satılamıyorsak üçüncü gelen e, savcı ile de açıklığa kavuşmuş oldu. Söyleme çalıştığım şey şu, biz Duruşma Salonu'nda e, patron Can Yürkan'ın e, müdafisi olan Kişiden öğrendik. Kendilerinin bir suç duyurusunda bulunduğunu, evet. bu suç duyurusu nedeniyle Manisa e Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gelincileri soruşturma sürdürmekte olduğunu e, söyledi e, Can Güyükhan e, müdafi, avukat Kadir Çekil duruşma sırasında. Hı hı. Mahkeme başkanı duruşma sırasında dedi ki benle ilgili mi suç duyurusunda bulundunuz daha sonraki tarihte? Yoksa bütün heyetle ilgili mi? Heyetin tümüyle ilgili dedi. Hatta bilekse neler yazdıklarını da anlatmaya Başlamıştı ki Can Gürkan müdahale etti, uyardı ve e, avukat peyi sustu. Bu gözümüzün önünde oldu. Bizim. Evet. Peki başka nasıl öğrendik? Mayıs Cumhuriyet Başsavcılığı bir yazıyla e, durumu e, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesine bildirdi. Nisan duruşmasında e, sanık avukatları yani patronların e, avukatları diyeyim ee, Mayısır Cumhuriyet Başsavcılığının dosyanın bekletici mesele yapılmasını onun sonucunun beklenmesini talep etti. Mahkeme heyeti şu anda başka yere tayin edilen karar aşamasında başka yere tayin edilen mahkeme heyeti bu talebi reddetti e, ve yargılama devam edildi. Fakat yargılama aşama kat edilemedi çünkü e, esiz hakkında görüşünü kimin için ne kadar ceza istediğini savcılık makamı bilirmiyordu. Hı hı. Son duruşmada Öncesinde son derece iki tartışmalara neden olan yeni mahkeme yetiştirme başkanı hiçbir gerekçe göstermeden Nisan tarihli e, bu sonucun Marisa dosyasının sonucunun beklenmesi talebini e, kabul etti. Bu sefer iddia makamı da talep etmişti beklensin diye. E, bu talebi kabul etti e, ve Marisa Başsarjı'nın sürdürdüğü gizli soruşturma dosyasını istediği ve onu inceleyerek bir kararlar vereceğini söyledi. Bu açıkça hakimin reddi nedenidir. Mutlak reddi nedenlerinden bir tanesidir. Bugün itibariyle anlıyoruz ki Akış Saraylı Mahkemesi'nin yeni heyeti kendisi dosyadan çekinmeyecek. Redd gerekçelerini haklı görmüyor. Fakat üst mahkemeye bu redd gerekçesini gönderiyor. Dolayısıyla kesin sonucu aslında herhalde önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta öğreneceğiz. Ama tekrar söyleyeyim. Ee, öldürülen ee, Bizim evlatlarımız Bizim avukatlığını üstlendiğimiz Madenci ailelerinin evlatları Eşlerin ee, Eşleri ee, Yani oradaki Anaların babaların çocukları bunlar ve Onları kim öldürdüyse bu 300 bin işçiyi kim öldürdüyse Biz onlardan şikayetçiyiz biz hmm. tür Zırvalıklarla daha fazla kimse ee, Oyalayamaz e, Mücahaların programına katılan Öğrenler Birisinin e, söyledikleri, bunun üzerinden ortaya çıkartılan tevatürler, yani bu tür saçmalıklarla bu tür kimse e, aklı olan e, avukatları, e, aileleri oyalayamaz. E, ama buna ilişkin bir şey varsa da bu soruşturma bu ailelerden gizli yapılamaz. Çünkü biz bu suçun e, mağduruyuz, muhatabıyız, e, müştekiyiz, giyiz, şikayetçisiyiz. Evet. Durum budur. Peki bir e, aslında Reddi Hakim talebiniz de var yeni bir gelişme olarak. Bunu evet. nasıl yorumlayacaksınız? Bu buradan sonra nasıl ilerleyecek süreçte de ne planlıyorsunuz? Biraz önce de söylemeye çalıştım aslında. Nisan ayında mahkeme heyeti Nisan'daki sabotaj iddiası fıkı içerisinde söyledim. Hı -hı. Sabotaj iddiası eee olduğunu anladığımız tahmin ettiğimiz daha doğrusu. Tip duruşmada arada söylüyorlar böyle şeyleri dosyanın bekletici mesele yapılması talebini reddetmişti. Şimdi bu mahkeme bu ara karardan gereği göstermeyerek geri döndü ve bu talebi yerinde görerek o dosyayı, dosyayı istedi ve inceleyecek. Şimdi, evet. şöyle, Ciddiye almak demek var. bu değil mi? Yani? Evet ama daha kötüsü bir hakimin bağımsızlığından ve tarafsızlığından bahsedilecekse o hakim şunu söyleyecek bu dosyadaki delilleri ben tartışıyorum ben bu delilleri tartışırken Sanıklardan birisinin avukatının şikayeti üzerine başka bir soruşturma açılamaz, sürmekte olan bir kamu davasındaki delil tartışmasını bu mahkeme heyetini ikna edemedik, başka bir soruşturma açtıralım diye kimse başka bir mecraya akıtamaz. Bu açıkça anayasanın e, amir hükümlerine aykırı. Böyle, böyle bir örnek yok Cumhuriyet tarihinde. Hı. Tekrar söyleyeyim, böyle bir örnek yok Cumhuriyet tarihinde ve bunu kabul eden, yani bağımsız ve tarafsızlığından e, vazgeçme eğilimi açıkça gözüken bir ee, mahkeme mahkemenin bu yargılamaya devam edemeyeceği, devam etmemesi gerektiği hiç kuşkusuz. Hani gibi. Evet bu bir sonraki duruşmanın e, 9 ocağa ertelendiğini söyleyelim. Bir tahliye var. E, üretim teknikeri evet. Mehmet Ali Günayçelik tahliye edildi. Vardiya amiri var. Vardiya amiri. 3 var ya amir. Evet. Bu ne demek? Evet. 3 e, var canım. Ha üç var diye. Hayır amirleri var bu onların da amiri. Anladım. Bütün vardiyaların amirasında en evet, üst evet. vardiya evet. amiri de tahliye, tahliye edilmiş oldu. İçeride kalanlar peki e, şu anda yani hani bir tabi Can Gürkan'ın içeride olduğunu biliyoruz. İşte müdürün içeride Ondan olduğunu biliyoruz. Hala tutuklu. Evet. Ee, Ramazan'da Akın Çelik e, işletme müdürü <gülüyor> e, ve iş, işçilerin e, en sevmediği fikir İsmail Adalı. Hala tutuklu. E, bir kişi daha var. Şimdi getiremedim. Ee, ne kadar e, susuz olduğunu anlatan ama imza atması gereken ne kadar belgeye e, ne kadar belge varsa onların tümüne imza atmış olan kişi e, değilim e, yüzü gözümün önünde e, fakat üstünü getiremedim Ertan, Ertan. Ertan. Evet. onu da ekleyelim ve e, evet. şimdi 5 tutuklu kaldı içeride tutuksuz yargılananların akıbeti ne durumda bir kısmı duruşmaya geliyor hı hı. bir kısmı duruşmaya dahi gelmiyor gibi devam eden bir şey onların getirilmesi yönünde bir baskı şimdi şimdiki mahkeme heyetinde gözükmüyor anladığımız kadarıyla. Evet, evet. Evet 9 Ocak'ta e, devam edecek bu duruşma. E, 20. celse mi olacak artık? Evet. 20. 20. celse. E, gözükmeye e, görülmeye devam edecek. E, evet Soma davası devam ediyor e, bu haliyle. ikinci yılını geride bıraktı. 2014'te katliam oldu. 2015 işte başladı. 3. yıla doğru gidiyoruz. Evet. Dava 3. yılına doğru giderken işte bir e, mahkeme heyeti değişikliğiyle karşılaşmış olması bir dönüm noktası mı olacak? E, hep beraber izliyoruz aslında e, bu serüveni diyelim. Çok teşekkür ederiz. Çok Can... teşekkür ederiz. 9 Ocak'ta laf olsun diye değil. Gerçekten herkesi akışları bekliyoruz. Evet. Belki kalabalık olmak kamuoyunun güçlü olduğu yerde aslında çok daha başka örnekler olabildiğini görmek mümkündür. Şöyle söyleyeyim, mümkündür. madem genel başkanı e, dışında e, salonda demokratik e, toplum kuruluşlarının hiçbir sensizisi e, yoktu evet. son duruşmada. Ve yani e, önemli duruşmalardan biri aslında e, ilginç bu bir dava Türkiye'de en geçinen vatandaşlık için en önemli dava diyebiliriz. Bu sobayı unutursak yüreğimiz kurusun lafı eğer e, boşluğa yazılmadıysa bu e, hani ne bir zor olabilir Akhisar'a kadar gelmek ama bu görevdir ben aksi bir şey düşmek istemiyorum evet. 9 olacak için. Bu arada tabii bir taraftan da maden kazaları e, diyelim tırnak içinde kaza ismini verdikleri e, şeyler olmaya devam ediyor. Şırnak'ta da bir e, aynı şey yaşandı. İşçiler hayatlarını kaybettiler. Yedi kişiden bahsediyoruz burada. E, bir, bir yandan da hani Soma'nın bir dönüm noktası olacağını bekleme o, olmasını beklerken bizler bir Ermenek üzerine de bir Şırnak oldu. E, arada mutlaka Şirvan'da atladıklarımız var. Şirvan. Şirvan'da şu evet, an hiçbir tutuklu <gülüyor> Şirvan'la ilgili de hepimizin bu meselelerde konuşan herkesin Bahçup olması gerektiğini de alınsatmak isterim Şirvan'da hiç tutuklu kalmadı Evet. birinci yılı olmadı 17 Kasım Birinci yılı Şirvan'ın Bir tane tutuklu yok evet. ee, nasıl... 16 kişi öldü orada Evet orası da bir, bir durum e, Olarak değil mi Burada bir tarih atmış evet. olalım en azından e, 16 evet. kişi hayatını kaybetmişti Tutukluların hepsi tahliye edildi e, Görülen bir kamu davası var mı Belki onu sorabilirim sana en azından e, <gülüyor> o var. Ama e, taksirle e, adam öldürmek e, suçlaması ile düzenlenmiş bir iddianame var. Hı. İlk duruşma itibariyle yanlış hatırlamıyorsam 3. E, ya da 4. itibariyle e, tek bir tutuklu dahi kalmadı. Zaten e, bir tutuklu vardı e, ve yargılama e, şöyle söyleyeyim. Usul-i bir e, zorunluluk olarak, olarak devam ediyor. Aslında Şirva meselesi üzerine çok daha fazla konuşmak lazım. Olağanüstü hal koşullarında ee, ve ola, eski olan hal bölgesinde e, maden işçiliği nasıl bir şeydir, orada devletin nasıl yapılmaz, e, terör gerekçesiyle müfettişler dahi gitmeden bir maden işletmeye nasıl devam edilir, Şirvan bu, bu açıdan eşsiz anlayabiliyor. E, Acı bir örnek. Evet bu Şirvan örneklerden biri. daha fazla konuşmak gerekir. Evet belki de son nöbetinde en azından bir ara bu Şirvan'ı ayırmak gerekebilir. Teşekkür ederim. Bir bu kadar iyi olur. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Yine görüşeceğiz Can Atalay. Bir sonraki dava hakkında da görüşeceğiz. Haberlerinizi almak üzere diyelim. İyi yayınlar. Evet Soma nöbeti Can ile konuştuk. Soma davasının avukatlarından bir tanesi süreç sürüyor. İkinci yılında Soma davası bu halde. Notlarımızı aktarmaya devam edeceğiz. 9 Ocak'taki duruşmayı izleyeceğiz. Belki önümüzdeki Ayşirvan'ı konuşmak mümkün olabilir burada. Soma nöbetinde az önce Can'ın da referans verdiği gibi. Önümüzdeki ay buradayız. Şimdilik hoşçakalın.